Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Bugün aramızda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız yok. Ee, programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu anlamda Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.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 Herhangi bir konuğumuz olmayacak ve çeşitli konuları ele alacağız. Ee, önümüzde dört haftamız var yılı kapatmak için. Bu anlamda bir e, şekilde yıl değerlendirmesinin de ilk giriş programı olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Günaydın. Günaydın, merhaba. Ben öncelikle e, size... Bu e, iş cinayetleriyle ilgili raporları sunmak istiyorum çünkü bir süredir sunmuyorduk. E, bu anlamda Ekim ayından başlamak istiyorum. Ekim ayı ayrıca e, AKP'li yıllarda e, çocuk işçilerin e, hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili bir rapor hazırlandı. Onu bir de AKPli yıllarda en az 28.380 işçinin hayatını kaybettiğine ilişkin raporu sunmak istiyorum. Bu üç rapor önemli bilgileri kapsıyor. İlk önce Ekim ayından başlayalım. En az 165 yılın ilk 10 ayında ise en az 1853 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yandan işçi örgütlenmeleri, dernekler, sendikalar, işçi birlikleri, odalar, partiler alanlara çıkarak asgari ücret sürecine dair taleplerini açıklamaya başladılar. Bu talepleri de kısaca özetlemek gerekirse insanca yaşamaya yetecek askeri, asgari ücret belirlensin, asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler skurlansın, Net ödensin. Üçüncü olarak asgari ücret sonrası ilk vergi esas gelir dilimleri milli gelire göre arttırılsın. Dördüncü olarak en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Beş, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Altı, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Yedi, asgari ücret görüşmeleri halka açık olarak yapılsın. Evet, yani işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin e, sıraladıkları, sıraladığı yedi madde böyle ve bu e, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi açısından asgari ücret e, önemli bir başlık teşkil etmeye başladı. Özellikle de bu ekonomik e, krizin e, her geçen gün biraz daha kendini hissettirmesi ve artmasıyla birlikte. Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme ve sosyal yaşamın idamesi sağlığımız için olmazsa olmaz diyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Şimdi 2021 yılı Ekim ayında 165 vatandaşımızın, işçi vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtmiştim. Bunlara aylar itibariyle baktığımız zaman da Enteresan bir e, tablo çıkıyor ortaya. Ocak ayında 203, Şubat 142, Mart 144, Nisan 258, Mayıs 239, Haziran'da 180, Temmuz ayında 355, Ağustos ayında 178, e, Eylül'de 180, e, Ekim ayında da 165 bir yere hatalı söyledim sanıyorum. Bu e, te, hayır, hayır, Temmuz ayında e, 100, 155 Evet orayı 355 diye belirttim. E, bu iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımında da herhangi bir değişiklik yok. İnşaat gene başı çekiyor yüzde 17 ile Ticaret hemen arkasından geliyor. Nedenlerine göre dağılımlarında da önemli bir değişiklik yok. Tabii Covid en başı alıyor yüzde 22 ile. Yaş gruplarına göre baktığımız zamanda özellikle yüzde 51'i 30 yaş üzeri 28 ile 50 yaş arasında. Şehirlere göre dağılımında İstanbul yine başta. Hemen onu takip eden Kocaeli, Antalya, Ankara, Bursa illerimiz geliyor. Evet, yani bu anlamda bakıldığı zaman 165 iş cinayetinde işçi vatandaşımız hayatını kaybetmiş vaziyette. Bu raporla ilgili söylemek veya sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Berbat. Evet. Maalesef öyle, maalesef. Şimdi diyorsunuz. E, ee, pardon, e, Günaydın. E? Nisan ayındaki 255 e, sayısının nedeni konusunda bir bilgimiz var mı? E, Nisan, Nisan ayındaki bir, bir yüksek, bayağı bir ciddi bir artış var e? orada Nisan çok. ayında, ortalamanın e? üstünde çıkıyor çok. Çok, evet, çok abartılı. E, e, Covid ile ilgili bir bağlantısı var mı onun? Olabilir fakat onu şu anda şeyde göremiyorum. Ben çünkü şu anda bak şeye Türkiye'deki şeye bakıyorum, Covid haritasına, e, günlük Covid olayına. Nisan ayında e, bizim üçüncü piyğimiz e, oluşuyor e, ve günlük e, şey, sayılar 50-60 binler civarına çıkıyor ve de e, ölüm şeylerine bakıyorum. Evet, Nisan ayında günde 340 350 kişi ölüyor, işte Covid nedeniyle. Bu resmi istatistikler, işte World Meter'da veriler. Evet. Sanki onunla bir bağlantısı var gibi geldi bana ama tabi bunu daha detaylı incelemek lazım. Evet, Nisan da yüksek. Hemen arkasından Mayıs, o da 239. Haziran da oldukça yüksek, 180. Gerçi onu aşan 189. Eylül, Ocak ayı 203. Evet, bu, bu çok büyük bir ihtimalle dediğin gibi e, Covid'le bağlantılı olsa gerek. Çünkü zaten e, şey e, Covid e, bir anda birinci sırayı e, almış vaziyette ölümlerde. Evet. evet. Ama Covid herhalde sağlık personeli için değil mi? Yani işçi kazası dediğimiz zaman e, yani Covid'den ölümler e, sağlık Personeli için olması lazım. Yani Yok gibi... sadece sağlık personeli değil ve biliyorsun bu şantiyelerde falan özellikle de, medyaya da yansımış olan ciddi bulaşlar söz konusu oldu ve bu hala da devam ediyor. Çünkü şantiyelerde de doğru dürüst bir tedbirin alınmadığını defalarca çeşitli medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Yani zaten gözlüyoruz da kimse maske takmıyor, evet. diğer de alınmıyor. Onu zaten inşaatlarda da görüyoruz. Evet, yani şeye baktığımız zaman bu ilk 10 aya baktığımız zaman da 1853 rakamı çok korkutucu. Demek ki e, yıl sonunda 2000'i aşkın bir tabloyla karşılaşacağız yine. Buradan evet. hemen çocuk ölümleriyle ilgili rapora geçmek istiyorum. Bu rapor 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde yayınlandı ve rapora göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu yıllarda en az 787 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Enteresan bir durum var. Bu 2002-2012 dönemi verileri Çalışma Bakanlığı rakamlarından alınmış. 2013 ve 2021 arası dönem verileri ise İşçi Sağlığı Meclisi tarafından, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından tespit edilmiş. Çünkü 2013'ten itibaren bu meclis oluşturuldu ve Türkiye çapında çeşitli uzmanlardan gelen bilgiler, medyadan toparlanan e, haberlerden oluşturuldu. E, şöyle, mesela 2002 yılında ki bu çalışma bakanlığı birisi e, bir görünen rakam, bir çocuk işçi görünen rakam, 2013 ile 18 sırasıyla yılları söylemeden e, devam edeceğim. 29 27 29 28 29 12 24 24 e, en son 2012 yılında 15 çocuk işçinin ölümüyle e, sonuçlanıyor bu Çalışma Bakanlığı'nın birileri 2013'ten itibaren rakamlara baktığımız zaman ise gene tarihleri söylemeyeceğim başlangıç 2013 59 54 63 56. 60, 67, 67, 68 ve 2021 yılının ilk 10 ayının sonucu ise 57. Yani toplamda baktığımız zaman AKP'li yıllarda en az 787 çocuk işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şimdi burada bu raporda önemli açıklamalar da var. Türkiye'nin İlönün 138 sayılı istikdama kabulde asgari e, asgari yaş sözleşmesini 1998 yılında 182 sayılı en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem sözleşmesini ise 2001 yılında onayladığı açıklanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2017-2023 dönemini kapsayacak şekilde Güncellenmiş çocuk işçiliğiyle mücadele ulusal programı hazırlanıyor. Ne var ki siyasi iktidar çocuk işçiliğini engellemek yerine halk ve ilişkiler stratejisinin bir parçası olarak meşrulaştırma yolunu tercih etmektedir deniyor rapora göre. İkinci olarak Türkiye'de çocuk işçilik üretimi ayakta tutan bir olgu olarak varlığını korumaktadır tespiti yapıy yapılıyor. TÜİK verilerine göre %70.6'sı erkek ve %29.4'ü kız çocuğu olmak üzere 720.000 çocuk işçi bulunuyor Türkiye'de. Türkiye'de çocuk işçiliğin gerçek boyutları ise e, bu verilerde perdeleniyor tespitini yapıyor. Çocuk işçiliğin azaldığına dayanak gösterilen istatistiklerde... Sayı bir buçuk milyonu bulan, sayısı 1,5 buçuk milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrenci olmak üzere çocuk işçiliğin ana gövdeleri eksik tutuluyor. Öte yandan çocuk işçi, iş gücü anketleri Türkiye'de mevsimsel olarak çocuk işçiliğin en az olduğu ekim ile aralık aylarında yapıldığı belirtiliyor. Bu da çocuk işçiliğin gerçek boyutlarını gizlemektedir deniliyor bunlar göz önüne alındığında bugün Türkiye'de en az 2 milyon yaz aylarında 4 milyon civarında çocuk işçinin olduğu görülmektedir. Tesbiti yapılıyor. Bu rapora ilişkin de belki söylemek istedikleriniz vardır arkadaşlar. Onları da almak isterim veya sormak istediğiniz olabilir. Evet. Bunlar sadece kayıtlı işçiler herhalde çocuk işçiler. Yaş sınırını ben kaçırdım galiba. Yaş, sınırı, e, yaş sınırını e, zaten vermedim. Şimdi vereceğim evet. onu. <gülüyor> çocuk işçi ölümlerinin yaşlara göre dağılımı. E, 4 yaş 2, 5 yaş 4, 6 yaş 4, 7 yaş 4, 8 yaş 12, 9 yaş 11, 10 yaş 21, 11 yaş 10, 12 yaş 27, 13 yaş 35, 14 yaş 52, 15 yaş 77, 16 yaş 118, 17 yaş 174. Şimdi dikkatinizi çekmiştir 4 yaşındaki bir işçi, 5 yaşındaki bir çocuk nasıl çalıştırılıyor diye. Bunlar iş alanlarına götürülmekte olan ebeveynlerin yanında bulunan çocuklar. Ee, ve tabii ki 6 yaştan itibaren de özellikle e, mevsimlik tarım işçisi olarak e, tarımda çalıştırılan işçiler kastediliyor. Evet. Bunlar içinde göçmen işçiler yok herhalde değil mi? Var. Var, var mı? Evet. Göçmen i̇şte... işçiler de var. Onu da şöyle. E, bu duruma ek olarak yanlış dış ve iç politikalar sonucu Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afganistanlı mülteci sayısının kaydı bulunmayan göçmen ve mültecilerle birlikte 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfusun önemli bir kısmını oluşturan göçmen ve mülteci çocukları tarım, sanayi, inşaat, ticaret gibi iş kollarında günübirlik ve güvencesiz şekilde iş gücü piyasasına dahil oluyor. Bu da patronlar açısından ücret pazarlığı imkanı olmayan ücret ödemelerini eksik yatırabileceği ya da geciktirebileceği, hakkını aradığında şiddet uygulayabileceği, zorla çalıştırabileceği ek bir çocuk işçi kitlesi anlamına geliyor. Şimdi buradan hareketle şunu söylememiz mümkün, artık Türkiye'de kaydı bulunanların bir kısmının bu tablo içinde olduğu e, düşünebiliriz. Ama büyük bir çoğunluğunun bu tablodaki rakamlara e, dahil olmadığı çok açık. Evet, yani yer olarak vermiş mi? Yani şehir adı verilmiş mi? Ee, şimdi ona, oradan da çıkar. Yani da. Evet ona da bakalım. Onu bir dakika. Ee, hayır şeyi göremiyorum. Ee, hangi kentlerde olduğunu Göremiyorum. En azından benim e, kopyalamış olduğum bölüm itibarı, bölümler itibariyle şeyleri göremiyorum. E, nerelerde olduğunu ama bu raporda e, bunlar olabilir. Ona da ayrıca e, bakarız. Yani ne olduğunu şu anda çünkü şey yapamıyorum, e, göremiyorum. Evet, bu konuda başka sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Benim mutkum tutuldu yani. Mutkum tutu dört yaşında bir işçi olabilir mi ya? Evet. Ama evet. işte herhalde o Güran'ın dediği gibi onlar e, birlikte e, tarlaya veya iş yerine götürülen çocuklar. Orada kurallan bir kaza sonucu, dikkatsizlik sonucu ne bileyim elektrik çarpması falan olur. Tabii o çocukların oraya götürülmesi sorun. Yoksa ben pek zannetmiyorum hani. O yaştakilerin çalışacağını da ama daha çok e, ebeveynlerinle birlikte olmaları bu ödümlere yol açıyor herhalde. Evet. Hı. Evet Argun. Valla bizim e, sektörümüzde yani inşaat sektöründe e, büyük şantiyelerde ciddiye yakın tedbirler alındığı görülüyordu. Buna rağmen risklerin Devam ettiği, kazaların maalesef e, meydana geldiği ve e, kayıpların olduğu e, biliniyor. Yani bir asansör düştü bir, biliyorsunuz yüksek yapıda. 10 kişi bile orada e, can verdi. Evet. E, Bunlar bir de kontrollü ve denetimli. Orada başında e, işte dikkate, dikkati çekilen... Çeken e, yöneticileri olan filan şantiyelerdi. Ama e, birçok iş yerinde e, çıraklık meselesi mesela e, nasıl yürüyor? Bu küçücük çocuklar e, hangi koşullarda çırak olarak çalışıyor bilmiyoruz. E, çok üzücü tabii bu. Ee, dediğim... Şey olarak ben baktım da şimdi esasında şöyle bir şey var. E, Hayata Destek Derneği bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ee, şeyde, mevsimlik tarımda çocuklarla ilgili. Ee, Türkiye'de onlara son raporlarında şöyle bir şey var. Bu e, e, 2 milyona yakın çocuk işçi var e, bu alanda çalışan. Ve 400 binden fazlası e, yani bu çocuk işçilerin Türkiye'deki çocuk işçilerin 400 binden fazlası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden bir olarak tanıdığı, mevsimlik gezici tarımda çalışıyor ve e, tabii ki orada çok ciddi olarak e, e, e, sorunlarla karşılaşıyorlar. Çok riskli bir ortamda bulunuyorlar ve de e, bu tür kazalara e, maruz kalmaları e, gayet e, olası. Evet. Evet, ben burada bir iki şey daha ekleyebilirim. Elvan sen bitirdiysen. Tabii. Türkiye'de çocuk işçilerin %30.8'i tarımda, %23.7'si sanayide, %45.5'i ise hizmet sektöründe çalışıyor. Çocuk emeği, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında kabul edilen sokakta çalışma, küçük ve ortaklı, orta ölçekli işletmelerde, ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma alanlarında yoğunlaşmaktadır diyor rapor. Çalışan çocukların sadece %65.7'si eğitimine devam edebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulda olması gerekirken çalıştığını tespit ettiği ancak ulaşamadığı çocuk sayısını yaklaşık 440 bin olarak açıklamış. Salgın döneminde çocuk işçilerin çoğunluğu ücretsiz internet, gerekli ekipman ve donanımın olmaması nedeniyle uzaktan eğitimine devam edemiyor. Çocuk işçiliği besleyen politikalar sonucu COVID-19 salgını sürecinde çocuk işçilik daha da arttı diyor rapor. Bu süreçte bir yandan çocuk işçi sayısı artarken çocuk emeği sömürüsü daha da derinleşti, kuralsızlaştı diyor. Bir diğer tespiti, çocuk işçiliğin en kötü biçimleri arasında sayılan tarım, Türkiye'de ücretli ve ücretsiz aile işçisi, çocuk işçiliğin en yoğun olduğu iş kolu ve çocuk işçilik bakımından başlıca sektör, tarım işçisi çocukların %64'ü, 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Bunu tekrarlıyorum, tarım işçisi çocukların %64'ü, 5 ila, 14 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Yani tarımda çocuk emeğinin yoğun olmasının iki yönü bulunuyor. Bir yönü, tarımın çökertilmesi ve aile emeği içinde görmeliyiz yönünü. Diğer yönü ise mevsimlik işçilik. Çocuklar mevsimlik işçiliğin kadınlar ile birlikte omurgasını oluşturuyorlar ve çocukları çekip alırsanız mevsimlik işçilik kalmaz tespitini yapıyorlar. Bir diğer Tespit, çocuk işçiliğin diğer biçimini ise çırak ve stajyerlik oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile sermayenin işbirliği çerçevesinde çocuklar organize sanayide ve fabrikalarda uzun çalışma saatlerinde çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Çalışma sürelerinin bir kısmı teorik eğitime ayrılan çıraklar, öğrenci sayılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği iş kollarında çıraklık sözleşmesi yapılarak çalıştırılıyorlar. Stajyer çocuk işçilerin notunun yarısını patronlar veriyor. Bu koşulları yüzünden çok ve ucuza çalıştırılmaları mümkün olabiliyor. Hatta meslek okulları sanayinin fason işletmeleri haline gelmiştir. Evet bu tespitte önemli. Şimdi buna ilişkin başka bir sorunuz veya söyleyeceğiniz bir şey yoksa son rapora yani AKP'li yıllarda en az 28.380 işçi hayatını kaybetti başlığını taşıyan rapora geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu, bir dakika bu demin söylediğin e, staj meselesi çok önemli. Aslında olumlu bir şey fakat uygulamada olumlusuza dönüşmüş. Yani e, aslında çocukların özellikle teknik meslek meselesinde staj yaparak çalışması olumlu bir olay fakat bunu bir sönürü olarak e, kullanıyor işverenler. E, o da raporda belirtilmiş. Evet. evet Bu da bildik bir e, durum. Evet. E, araya girmeden önce hızla bu AKP'li yıllarda en az 28.380 işçinin hayatını kaybettiğiyle ilgili rapora geçmek istiyorum. Bu da 3 Kasım tarihini taşıyor bu rapor. 19 yıllık bir e, özet yapıyor. Bu özetin içinde ve toplam rakamın içinde 2021 yılının e, 10. ayında yani e, Ekim ayında var. E, şöyle ki yani bu yılları da 2002'den başlayarak e, tekrar e, aktarmak istiyorum. Bunun 2002 ile 2011 dönemi verileri e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Rakamları 2012'den 2021'e kadar olanlar da yeni e, iş sağlığı ve iş güvenliği meclisinin raporları 2002'de 146 sonraki yıllar şöyle 811, 843, 1095, 1601, 1044, 866, 1171, 1454, 1710 878 bu 1710 biliyorsunuz 2011 rap, şeyi, e, rakamı ve e, sosyal güvenlik kurumu 2011'e kadar verdiklerim sosyal güvenlik kurumu rakamlarından 2012'den itibaren ise şöyle 878 1235 1886 1730 1970, 2006, 1923, 1736, 2427 geçen yılın rakamı. 2020'nin rakamı. <gülüyor> 2021'in ilk 10 ayının toplam rakamı da 1847. Evet. Buna ilişkin sorunuz var mı arkadaşlar? <gülüyor> evet. Seslerimiz kesildi. O zaman <gülüyor> isterseniz araya gidelim. Belki arada sonra aklımıza gelir, onu konuşuruz. Evet, şimdi bir müzik parçası dinlemek üzere e, ara veriyoruz. Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, e, birinci bölümde esas olarak e, iş, e, işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin raporları üzerinde durduk. Çok fa fazla sayıda e, rakamdan bahsettik. Ee, ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu geç, e, birinci bölüme ilişkin sorunuz var mı? Aslında o zaman evet muzaffer. Bu sayılar e, durumun kontrol altına alınamadığını yani aslında iş yeri denetimi yapılmasına rağmen e, güya iş yeri denetçisi var. E, bu işin doğru dürüst yapılmadığını gösteriyor rakamlar. Bu e, acilen kontrol altına alınması lazım. Bilinçlendirme yapılması lazım. Aslında her şantiyede yahut iş yerinde bir eğitim çalışması oluyor. Eğer o işletme kurallara uyuyorsa her işçi için eğitim çalışması yapılıyor. Ama bu kablo gösteriyor ki bu çalışmalar yapılmıyor. Yani bir bilinçlendirme çalışması yapılmıyor. Önlemler alınmıyor. Tabii detaylara da fazla girmedik. Giremedik. E, ama neden bu ölümler oluyor? Ne önlemler alınmadığında? Onu bilemiyoruz fakat genellikle inşaatlarda e, destek ekipmanları eksik oluyor. İşveren bunları sağlamıyor. E, bu konuda mutlaka bir eğitim ve iş yeri e, denetimi şart eğitim geçen... e eğitim konusunda esasında ben de üzerinde vurgulamak istiyorum ya yani gerçekten hani ekipman sağlanmaması yeterli e, kuralların yeterli şekilde denetlenmemesi gibi e, şeyler söz konusu ama öbür taraftan da e, çalışanın da bu konuda ciddi bir bilinç sahibi olması lazım ve e, bu eğitimle sağlanabilecek bir şey diye düşünüyorum o konuda hakikaten e, çok büyük eksiğimiz var yani tamam e, ağırlıklı olarak biz e, işveren tarafını e, sorumlu olduğunu düşünüyoruz ama öbür taraftan da işçi tarafında da ciddi problemlerle e, karşı karşıya olduğumuzu kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Buradan hemen senin İzmir soruna geçebiliriz Elvan. Evet biraz konu değiştirelim değil mi? E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cuma günü İzmir'de bir tören vardı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir tören e, İzmir'de işte geçen sene meydana gelen Ekim meydana gelen İzmir depreminde evlerini hasar gören e, depremzedelere için hazırlanmış olan deprem konutlarının bir kısmının dağıtımı e, yapıldı. E, onunla ilgili olarak hani biraz e, belki Muzaffer Bey'den bilgi alırız. Öbür taraftan da tabii İzmir'de genel olarak şöyle bir sorunun var olduğunu e, görmek mümkün. E, binalar hasar görmüş, ağır hasar ya da oto hasar görmüş binaların bazılarının e, yıkıldığını ya da yıkılmakta olduğunu görüyoruz ama yeni inşaatlar, yani bunlar münferit olarak e, söz konusu, münferit e, inşaatların da pek başlamadığını görüyoruz. Geçtiğimiz programlarda bu İzmir e, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bir emsalle ilgili bir karar çıkmıştı e, sanıyorum. E, bütün bunları derlediğimizde e, durum nedir? E, Beklemenden daha ağır bir gelişme mi oluyor? E, Muzaffer Bey belki daha bize detaylı bilgi verir diye düşündüm. O yüzden merak ediyorum. Hakikaten İzmirler de merak ediyor açıkçası. <gülüyor> Çünkü e, yani çok ciddi olarak e, İzmir'de, geçen hafta oradaydım ben. E, oradaki şeylerle tanıdıklarımla en azından da evleri hasar tanıdıklarında Onlar da daha bir şaşkınlık içerisinde ne yapacaklarını bilemiyorlar. E, pek e, önleri aydınlanmış değil. Muzaffer e, Bey durum nedir? Ben çok kısa bir şekilde özetleyeyim. 30 Ekim e, Sisam depremi sonrası Bayraktı'da özellikle 679 bina ki bu 3828 bağımsız bölüm ağır hasarlı oldu. 789 binada ki bu 9117 bağımsız bölüme e, eşdeğer bir e, rakam e, hasar gördü. E, bunların yerine bu e, Geçtiğimiz hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı gelerek e, 741 ev ve iş yerinin keslimini yaptı Bayraklı'da. E, tabii daha geriye e, birçok konut kalıyor. E, bunların bir kısmı Bayraklı'da yapılacak. E, bir kısmı da rezerv alan dedikleri e, mevcut e, şehir hastanesinin e, yakınlarına yapılacak. 3649 konut 511 dükkan oraya 1391 konut, 302 dükkansa bayraklı yapılacak. Bunların yarısını vermiş oldular. Bu arada bedeli de şöyle tespit edildi. 3+1 olan konutlar 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli 740 lira ayda. 3 artı 1'ler ise yine 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli 1020 lira ayda. Bunlar teslim edilenlerin ödeyecekleri bedeller. Bir kısım evlerinde tapuları verildi. Şu anda gözüken o ki bu bedellere depremzedeler çok tepkili değiller. Ama diğer binalar ne olacak? Özellikle orta hasarlar daha henüz bir sonuç alınamadı. Elvan'ın dediği gibi Meclis, Büyükşehir Belediye Meclisi %20 bir emsal artışı verdi. E, orta hasarlar için. E, kendi binalarını yıkıp yapacaklar için. Ama öyle bir durum oldu ki e, bu son ekonomik e, gelişmeler karşısında o %20 e, karşılamıyor. Yani bir hesap yapıldığı zaman yükleniciler özellikle ee, pek işe girmiyorlar gibi gözüküyor. Ee, bir de e, çok sınırları belirlenmedi. Yani nasıl olacak? Bu e, imarlar nasıl verecek? Mesela bana gelen şikayetlerin bir tanesinde e, bir depremzede diyor ki e, bakanlıkla yerel yönetim arasında gidip geliyorum. Bir tanesi bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla ciddi bir eşgüdüm eksikliği ve bu işin nasıl yürüyeceği konusunda sorun var. Ben kendi adıma emsalden daha çok bu geçen haftalarda konuştuğumuz gibi faizsiz bir ödeme yapılması imkanları yahut işte bir başka Dünya Bankası fonlarının bulunması gibi konuların ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada geliyor gene emsal olsa bile dediğim gibi öyle bir noktaya varmış ki inşaat maliyetleri insanlar yüklenici de girse binalarına gene oldukça yüksek bir bedel ödemek durumunda kalıyorlar. Hatta birçoğu bu nedenle acaba orta hasarlar güçlendirmeye mi dönsek yani yıkmadan e, binamızı güçlendirsek mi demeye başladılar. E, bu nedenle e, Elvan'ın bahsettiği e, yıkım sonrası yeni inşaat belirtiler henüz gözükmüyor. Biraz piyasanın e, durulması bekleniyor. Böyle görüyorum ben. Ben bir soru sorabilir miyim hemen Muzaffer? Bu %20'yi biraz rakamsal olarak eee açabilir misin ne demektir %20 evet. emsal mesela 10 katlı bir binadan Hı. bahsediyoruz. Yani şöyle diyelim 8 kat genel diyelim. 8 kat 2 daire olsa katta 16 kat. 16 kat 20 16, 16, hani? 16 daire. 16, 16 daire. Eee 16 daire bunun yerine 20 daire yapabilecek. Yani 4 daire daha fazla yapılabilecek. Şimdi bu örnek evet. semplerde avantaj sağlayabiliyor. Özellikle e, altta dükkan e, varsa e, bu olabiliyor. Birçok bina yapıldı Alsancak'ta böyle sadece dükkan karşılığı e, yüklenici bütün binayı hatta emsar artışı almadan bile yaptı. Ama e, Bayraklı'da anlaşılan o ki son artışlarda da e, piyasadaki artışlarla da e, bu bile karşılanmıyor. Yani o dört kat yetmiyor. Dolayısıyla e, Büyük sahiplerinin bir medel ödemesi gerekiyor. Bunu ödeyecek var. Bir da ödeyemiyorlar. Hani ödeme imkanları yok. Kredi dağılsalar ödeyemiyorlar. Çünkü bir karşı karşıyasında bir, e, bir konuştan bahsetti bir arkadaşım. E, 500 bin liraya çıktı diyor ödemem gereken miktar. Ben bunu nasıl ödeyiyorum? E, dolayısıyla böyle bir açmaz var. Yani aslında bu bir bakıma da şehircilik, şehir planlama evet. açısından da başka evet. bir ciddi probleme de işaret ediyor. Biz bunu çeşitli programlarımızda evet. konuştuk. Çünkü evet. sonuç olarak bu yeni dört dairenin eklendiği binanın en azından katı yükselecek değil mi? Yani taban alımının genişlemesi söz konusu değil. Katın, katın ötesinde yoğunluk artışı olacak tabii. Yani yoğunluk da artışı tabii. Bu yoğunluk artışını karşılayacak e, yeşil, sahaya, yeşil sahalar, sosyal imkanlar, okuldu e, vesaire bulunamayacak. E, sokaklar daralacak. Altyapı yetersiz kalacak. E, şu anda onu düşünen yok. Biraz da böyle bir sıkıntı var. E, evet. ve, e, yani emsal artışı Demek kolay ama ondan sonra geleceklerin 15-20 sene sonra oraların ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor. Zaten Bayraklı bölgesinde yüksek yapılarla bir altyapı sıkıntısı var. Şimdi böyle bir imkanın yani yoğunluk artışının bütün kenti, ayrıca bütün kent için şimdi yani her yerde orta hasarlı olabilecek e, orta hasarlı olmuş binaları e, bu emsal artışı verilecek. Ama tabii arkasından ne gelecek? E, bazı e, tespitler yapılacak. Diyecekler ki ya benim e, binam e, deprem karşısında, bir İzmir depremi karşısında hasar görebilecek. E, buraya da emsal ver ve dolayısıyla bunun bir e, durdurulacak noktası yok. Ayrıca bu noktada e, muhalefet de iktidar da yani, e, Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP e, e, buna taraftar gözüküyorlar, e, biraz da e, popülist bir yaklaşımlar. E, kritik bir konu. Dolayısıyla e, bu nedenle de şehir Planciler Odası ve Nimal Odası buna itiraz ediyor ve işi mahkemeye götürme e, görüşündeler şu anda. Evet, bu başvurular yapıldı mı? Yok, yapılmadı çünkü... <gülüyor> se i̇şte kritik bir konu bazı e, konular e, tabii biraz duygusal olduğu için insan e, işte bu e, deprem konusunda e, çok e, rahat düşünemiyor e, ve dolayısıyla bu konuda çok açık ifade bir şey ifade edemiyor. nitekim eee Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri e, Cumhuriyet Halk Partili e, meclis üyeleri dahil yönetimleri, belediye yönetimlerini siz e, odalarla anlaştınız. Sonunda bunu e, mahkemeye götüreceksin diye bir takım iddianlar yapıyorlar ki böyle bir şey yok tabii. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama e, mimar ve şehircilik ülkeleri açısından doğru bir karar olmadığından e, şehir plancıları odası ve e, mimar odası konuyu e, gündeme taşıyor, karşı çıkıyor ve belki de mahkemeye gidecek Anında. esasında Karşıyaka e, ilçesi içerisinde özellikle Karşıyaka sahilinde çok hasarlı bina var. E, bu hasarlı bina bir de e, orada çok önemli bölümü e, bitişik nizam. E, o noktada e, eğer yüzde 20 em, emsel artışı verilirse şu anda 8 kat olan binalar 10 kata çıkacak. Bu ayrıca şehrin klimasını da bence çok etkileyecek diye düşünüyorum. Arka taraflar ciddi olarak zaten İzmir'de hava kirliliği maşallah yani bayağı bir üst düzeyde. Gerçekten o denizden gelen hani biraz olsun şehrin klimasını rahatlatan rüzgardan de paylarını daha azalacaklar. O nedenle ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz ne derseniz. Evet ben de bir şey ekleyeyim hemen. Yani bu aynı zamanda hiçbir hasarı olmayan binalar açısından da yeni bir e, talep konusu da olabilir. Evet. Yani e, evet. biz bina, binamızı e, bu haktan yararlandırmak istiyoruz. iki kat ilave edeceğiz veya bir kat ilave edeceğiz diye e, haklı bir talepte de bulunabilirler. Yani bu anlamda bütün İzmir kenti daha doğrusu Türkiye'deki kentlerin hepsinde e, ciddi bir risk var. Hatırlayacaksınız 10 Kasım tarihinde e, İstanbul Büyükşehir e, Meclisi'nde de riskli binalarla ilgili oy birliğiyle bir karar geçti. Yani AKP'li üyeler ve CHP'li üyelerin oyuyla 38 ilçede dönüşüm başlıyor başlığıyla daha önceki programlarda bilgilerini vermiştik. Orada da aynı problem var. Yani bir de yoğunlaşmanın çok yüksek olduğu kentlerden bahsediyoruz. İstanbul, İzmir gibi kentlerden bahsediyoruz. Evet Muzaklar. Tabii bu başka sadece İstanbul İzmir değil, ne bileyim ileride e, olabilecek ciddi bir depremde. Oralarda da olabilirsiniz. Elazığ'da en son biliyorsunuz deprem oldu. Evet. Elazığ'da çıkacak. Ben olsam çıkarım. Bize de e, emsal artışı verin diye e, bir tavır alırım. Dolayısıyla e, meseleyi öyle çözmektense ödemede bir destek vermek e, önemli. İkincisi de bir belirsizliği idermek lazım. Yani insanlar e, muazzam bir e, belirsizlik e, atmosferi içindeler. E, başka bir olay daha var mesela. Bu arada öğrendiğimiz hırsızlık olayları artmış durumda. Yani orta hasarlı diye e, artık oturmadıkları binaları yapmaktadır. E, hırsızlığın çok artması dolayısıyla hırsızlık derken sadece işte kablolar falan değil bütün beyaz eşyalar vesaire hepsi çalınıyormuş. Böyle bir 7000 aşkın şikayet söz konusu. Buralarda tabii güvenlik konusunda zafiyet var herhalde. Zaten o bina oturulmuyor diye, boş diye hırsızlar dananmış durumda. Şöyle bir şikayet var örneğin. Bu yıkımlarda malzeme çıkacak, malzeme karşılığı yıkımcılar üstüne para da ödüyorlar. Yani bunun 200 bin liraya kadar vardı oluyor. İçindeki beyaz eşyanın, lavaboların vesaire değerine göre. Ama şimdi onlar da gidince bu yıkımcılar ya biz bu bina neye para ödeyelim çünkü hepsi çalınmış diyorlarmış. Burada da bir sıkıntı var. Bunun da dikkatlice ele alınması gerekiyor. Bu da pek başka depremlerde görülmemiş, yaşanmamış olaylar ama işte hayat böyle olguları karşımıza çıkartıyor. Bundan önlem almak lazım bunlar. Evet başka depremler sonucunda da bu tür olaylar oldu Muzaffer. Evet, evet. Özellikle mesela cam çerçeve, kapılar, ondan sonra trabzanlar, demir aksam falan bunlar da çalındı ve aynı sorun ortaya çıktı. Argun'un bir sorusu var. Şimdi arkadaşlar bu biraz daha geniş bakınca acaba Muzaffer'in katkısı olur mu diye sormak istiyorum. Bizim şehir planlama konusunda kentsel yenilenme konusunda filan ciddi bir takım sorunlarımız var gibi görünüyor. Ben e, bir dönem e, İngiltere'de bu konuda eğitime katılmıştım. Mesela orada her türlü kararın verilmesinden önce e, yerel e, açık katılımcılara açık yani bir toplantılar yapılıyordu ve uzun tartışmalar oluyordu. Şimdi mesela bir Bizim yani evi yıkılan, zarar gören arkadaşlarımızın tabii fırsat varken elimizde daha iyi bir şey malzeme geçsin diye bir beklentimiz olabiliyor. Ve bunlar tabii bütün düşünceyi etkiliyor. Yani bir kat daha fazla, yüzde on daha fazla, bilmem. Sonra da ah, işte hata ettik, yükseldik falan gibi sorunlara yol açıyor. Bunlar kentsel yaşamın kalitesini çok etkileyen kararlar oluyor kararları acaba e, yeterince tartışabiliyor muyuz? Bu da çok açık değil benim için. Ben şeyde hatırlıyorum, Amerika'nın batısında bir e, e, Polgetti Müzesi mi? Polgetti e, yani bir e, kültürel bir bina yapılacağı zaman iki buçuk sene sürmüş bu tartışmalar. Los Angeles'te evet. Los Angeles. yani bu kararı vermek kadar zaman alıyorsa, e yani buna da katlanmak lazım çünkü sonuçta konuşulan binanın dış kaplamasının göz, göz alıcı e, parlamalara yol açıp açmayacağı, ilan gibi böyle nispeten ikincil gibi görünen şeyler. Ama şimdi e, konuşuyoruz İzmir'de iki kat yükselince arkasındaki binaların hava akımı mı etkilenecek? Bunları e, yeterince paylaşılabiliyor mu? Emin değilim. Yani biraz bunları da. E, gündeme alması lazım şeyi planlamasını. E evet. şey planlamasını. Zaten şey plancıları odası ve mimarlar odasında e, itirazları bu yönde. Yani evet. senin söylediğin yönde. Bunu e, böyle parçacı bir şekilde e, duygusal bir şekilde yapmamak gerekiyor. E, bunu bir e, imar e, yöntemleri, imar planı yöntemleri içinde şey plancıları e, e, çerçevesinde halletmek gerekiyor. Ama işte öyle bir hava esiyor ki herkes birbiriyle yarışıyor. Evet. <gülüyor> ben daha fazla vereceğim. Sen bir fazla vereceğim diye. E, o da tabii ilerisi için tehlikeli bir durum. Ben de kendi adıma e, emsal verilmesini doğru bulmuyorum. Evet. evet. Buradan hareketle de 2022 <gülüyor> yılında hangi konularda yoğunlaşacağımızda <gülüyor> ortaya <gülüyor> çıkıyor. yani Başka şeyler de var. Şimdi onlar çok net çıkmadı ortaya. Şimdi ortada yeni binaları yaparken ne bileyim, otopark yönetmeliğine uyacak mısın? Yangın yönetmeliğine uyacak mısın? İşte başka yönetmelikler daha var bu arada. Bu aynı yerde geçmişte olmayan şartları uygulamaya kalkmak nasıl sonuç verecek? Mesela yangın merdiveni. <gülüyor> bu yeni binalarda nasıl yapılacak? Ben de merak ediyorum kendi adıma. E, bütün bunlarla birlikte yani kent, sadece kent planlaması ölçeğinde değil bina ölçeğinde de e, sıkıntı çıkacak gibi geliyor. E, şey yapılamıyor maalesef. Bu mülkiyetler nedeniyle. E, debin bahsettiğimiz mesela karşıya kadar ki o bitişik nizam uygulanmasını tekil parsel bazında uygulamayı ada baza dönüştürmek. Keşke öyle yapılabilse. Keşke mesela bu bakanlığın yaptığı binalar ada bazında olsaydı, yani biraz daha üstünde çalışmama hiç bu yönde teşeffüste bulunmadılar. Hatta şöyle bir garip bir şey oldu. Şimdi adalara baktığınız zaman başka bir e, gariplik daha var bana göre. E, adada e, diyelim ki 10 bina var. E, bunun e, altısı 9 katlı eski imar plan, mevcut imar planına göre Yeni yapılan binaları 5 artı 1 yani 6 katlı yaptılar. <gülüyor> şimdi böyle arada fark var. Ee, ayrıca e, yeteri kadar e, yeni yeşil alan yaratılamadı baktığım zaman. E, ve zaten konut da yetmediği için rezerv alanı e, dedikleri rezerv alana e, yeni bina yapıyorlar. E, i̇nsanlar ona tepkili. Çünkü bizler şimdi bayrakın ortasında otururken şimdi uzağa bir yere gideceğiz. E, ve orada da e, başka bir sorun daha var. Atatürk Ormanı olarak kesicillenmiş, eskiden belirlenmiş bir bölgeye yapılıyor. Bu Atatürk Ormanı'ndan da bir miktar yeniyor. Yani 60 hektar falan Atatürk Ormanı'ndan e, yenilecek bu yeni konutlar için. E, dolayısıyla böyle iç içe e, sorunlar var. E, niye? Koşturarak yapıldı. Böyle Argun'un bahsettiği sakin Hani böyle bir düşünce sistemiyle gelişmedi, bir tartışma olmadı. Ee, ve ayrıca tabii yerel yönetimle bakanlık arasında da bir uyumsuzluk var, bir eş eksikliği var. Ee, böyle sıkıntılar doğuyor o zaman. Evet. evet. Programımızın süresini tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Ben hemen geçen programlarımızdan birinde e, konuyu e, konuşmuştuk çok kısaca. 4 Kasım tarihinde biliyorsunuz bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmıştı. Pazartesi günü yani 29 Kasım'da Açık Radyo'da Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin Ne İçin başlıklı programı gerçekleştiren Asıl Aksoy ve Burçin Altınsay arkadaşlarımız bu konuya ilişkin Önemli bilgiler içeren bir program gerçekleştirdiler. Podcast'te, Açık Radyo podcastlerinde bu programa ulaşmak mümkün ve en çarpıcı özellik bu kararda, yayınlanan kararda İstanbul ile Adalar ilçesiyle Balıkesir iline bağlı Erdek ve Marmara ilçelerinin de dahil edilmiş olmasını gösteriyorlar. İstanbul Adaları, Erdek ve Marmara Adaları toplam 56 bin kişi yaşan sayıda nüfusu olan ve arkeolojik, doğal ve kentsel sit gibi çeşitli koruma statüleriyle hali hazırda koruma altına alınmış önemli doğal ve kültürel miras alanları olduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla buraların ayrıca bir özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesinin son derece Anlamsız bunu gerektirecek bir durum olmadığını belirttiler programda ve buradan hareketle biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı'na devredildi bu alanlar. Bu konuyu merak edenler açısından da bu programın biraz önce de belirttiği gibi izlenmesinde fayda var. Evet çok teşekkürler arkadaşlar bu haftaki Altın Saatler programını burada